1376 numaralı konu, Mesru'un, eşhabın ilmi hakkında söyledikleri, ben Rasulullah'ın eşabını inceledim, gördüm ki, onların ilmi 6 kişide toplanmıştır, bunlar Ömer, Ali, Abdullah, Muaz, Ebu Derda ve Zeyd bin Sabit'tir, ben bu 6 kişiyi inceledim ve gördüm ki, onların ilimleri Abdullah ile Ali'de toplanmıştır, Medine'ye vardım, sahabileri sordum, baktım ki Zeyd bin Sabit ilimde ileri olanlardandır.